kumarlılığıyla, faiz yoluyla ya da bir başkasını gasp ederek bir şeyin mülkiyetine geçirdiyse o tür mülkiyetleri İslam islam çünkü meşru yolla elde edilmemiştir Arkadaşlar kusura bakmayın, arada çay, falan içiyorum. Ee, çay içme imkanı olmayan varsa içininize hakkını helal etsin.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 dinlerseniz, işte aşağı yukarı durum ortaya çıkar. Hangi devletin parası, hangi müşter ise kendisi de aşağı yukarı aynı güce sahip. İslam tarihinde Müslümanlar ait ilk para ne zaman basılıyor? Emevi halifesi Abdülmenik tarafından 692 yılında basılıyor. Niye daha önce basılmamıştır? Çünkü, her şeyin bir aşaması vardır her şeyin belirli bir olgunluğa geldikten sonra yapılması lazım olgunlaşmadan nasıl meyve yelmesi meyve toplanması siyasi alanda kadar ekonomi alanda yapılacak şeyler de olgunlaşması gereğinin zamanının gelmesi lazım eğer şöyle düşünelim Peygamberimiz neden hemen Müslüman e, İslam inanlığını bastırmadı çünkü o muhtişarlar onu kaldırabilecek durumda değildi. Neden İslam ilk geldiği gün işkiliyesatlamadı? Neden ilk geldiği gün taiziyesatlamadı? Neden ilk geldiği gün zikat emretmedi? Neden ilk geldiği gün cezayla ilgili hükümler indirmedi? Çünkü toplumun belli bir vakınlara erişmesi halinde bunlar başabile ulaşır. Ee, İslamı ortaya koyan kim? Allah Teala. Allah Teala insanı yaratan değil mi? İnsanın yapısını en iyi bilen değil mi? Koleksinin, Sosyolojikinin her şeyini bilen onun Koleksine ve Sosyolojikine uygun olarak ayetlerin nüzul olduğunu, hadislerin ona göre varik olduğunu ve 23 seneye İslam'ın tekabül ettiğini görüyoruz. Aslında bir şey zamanında önce yaparsan hüsranla sonuçlar takınır. bir var arkadaşlar. şöyle diyor, arıkçasında söyleyeyim. Men istagireş şey'e tabla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 devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik Abbasiler dönemine. Abbasiler döneminde nasıl bir durum? Vakıf müessesesi biliyorsunuz İslam'ın en temel müesseselerinden bir tanesi daha önce de var olmakla birlikte vakıf gerçek anlamda bir müessese yapı yani kurumsal yapıya Abbasiler döneminde dönüşmüştür. Eğitim, sağlık,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 İhtiyaçlarının giderilmesini sağlayan vakıflar, yani hayatta aklınıza gelebilecek ne tür olumsuzluklar varsa onları, insanları kötü durumdan kurtarabilmek için bir sürü vakıf çeşidi ortaya çıkmıştır ve bunlar toplumda çok büyük ihtiyaçları karşılamıştır. Bugün biz modern toplum içerisinde yaşıyoruz.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 çok büyük bir e, imkan, çok büyük bir ihtiyacı karşılanmış. Bunları e, o gün şartlarda değerlendirdiğinizde çok daha rahat bir şekilde anlamak mümkün aslında. Buna bakıyoruz Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları, Abbasilerin kurduğu sisteme, sisteme entegre oldular, onu devam ettirdiler ve özellikle de ikta sistemini sistemi, bu iktisat sistemi daha sonra Tımar adı veriliyor bu sisteme. Ee, başarıyla uygularlar. Osmanlılara baktığımız zaman arkadaşlar Osmanlı'da Osmanlı İktisat Tarihçisi Ahmet Tabakoğlu ne diyor? Osmanlı ekonomik düzeninde homo economicus'un yol verdiği yani e, iktisadi adam. Yani çıkarını ve çıkarını düşünen adam tiplemesidir bu iktisatta. Böyle bir e, burcuma sistemi yerine, İslam'da ne var? Toplumun yararını üstün tutan, kamu maslahatını üstün tutan, et, biz insan tipi daha üstün tutulmuştur. Yani bir insan, eğer bir yerde toplumun mefaati, bir yerde de kendim mefaati varsa ve bunlar çelişiyorsa neyini tercih etmesi lazım İslam'a? Yani Müslüman bir insan, toplumun masraatını değerlendirmesi gerektirir. Yine baktığımız zaman kayıt ve arşiv sistemi, devletin hakimiyeti altındaki tüm toprakları ve insan gruplarını kayıt altına almıştır. Osmanlılar'da müthiş bir arşivcilik, müthiş bir kayıt sistemi vardır. Devletin envanterine girip de devletin içine bir şekilde devletle bağlı olan bir şeyin kayıt altına alınmaması diye bir ihtimam söz konusu değil. Onun için Osmanlı arşivleri çok büyük bir yakın gidiyor. Ee, hatta hatta birçok satıcı tarihsi söyler. Yani devlette sarayda o gün ne pişirilmiş bunlar bile kayıt altında bir gün içinde ne pişirilmiş, neler mutfağa girmiş, neler çıkmış her şey kayıt altında bulmanız mümkün, böyle bir e, sistemin daha on gün devletler yapısında hakim olmadığı bir ortamda bu derinlikte geliştirilmiş olması aslında çok ileri bir düşüncenin ürünüdür diyebiliriz rahatlıkla arkadaşlar. Evet, daha hiçbir bir İslam Devleti'nde görülmeyen para Osmanlı sisteminin 16. yüzyılın başından itibaren önemli bir kurum olarak gelişmiştir. Biliyorsunuz arkadaşlar onunla ilgili tartışmalar da var. Yani para vakf mi, edilmez mi? Çünkü para menkul bir maldır. Vakf şeyin de ebedi olması asıldır. Ebedi olmayan yani para gibi tüketilen bir şeyin vakf edilmesi tartışmalara yol açmış ama sonradan bir takım verilerek kabul edilmiş ve böyle, böyle bir kurum sayıda ortaya çıkmış. Yine vakıf mallarının uzun süre kiralanması sistemi Osmanlı uykucuları tarafından icaretein ve mukataa yöntemleri geliştirilerek başarılı bir uygulanmıştır. Çünkü arkadaşlar söyleyeyim aslında bu uzun bir konu ama normalde vakıfların bakıfların Kiralanması mümkün tabii ama e, icaretli indenimin başka bir yöntem var. Bu yönteme göre bir vaktin e, tamir masraflarının vesaire ikonuya e, tutmuş bir vaktin gayrı meyhidlerinin bu münki bilgilerin restore edilmesi, takım büyük masrafları gerektirdiği için biraz daha uzun süreli olarak kiralanmış. Bu kiralanmanın bedeli olarak önce peşin bir bedel alınmış kira bedeli sonra da uzun süre 20, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl gibi bir takım kira belirlenerek bakımların yıkılmaktan kurtulması sağlanmıştır. Bu icaretleyin sistemi sayesinde arkadaşlar. İleride konular belki bunu gerektirir, orlarda da daha çok girelim.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 Toplumun sosyal yapısını da ner, neredeyse tepe tapak döndürüyor. Yani tamamen işçi sınıfı gibi bir sınıf ortaya çıkıyor. Bu işçi sınıfı e, bir takım sosyal arızalara da sebep oluyor. Onun sonra bu işçi sınıfın üzerinden kazanan bir takım burjuvazi sınıfları, zengin sınıfları ortaya çıkıyor. Bunların tabii sonradan da sebep olduğu sosyal bir takım arızalar oluyor. Ama o zaman ilerde, işte bugün e, demokratik ülkelerin övündüğü, varlığıyla övündüğü mesela sendika sistemi ortaya çıkıyor ki aslında sendika dediğimiz şey bir anlamda şu denilmiştir, e, iktisadi yapıda bir maradılar, bu marad takım sorunlar ortaya çıkartmıştır, bir takım sentomlar ortaya çıkmıştır, bu sentomları, sentomları yani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 ticaretleri de vasıtak olarak e, ekonomik bir zafere ulaşmıştır diğer ülkeler aleyhine. Peki şimdi çağdaş İslamcı ekonomik akımlar bu durumda bize ne, ne söylüyor? Bununla ilgili öne çıkan bir takım isimler bir takım akımlar da var. Bunlara baktığımız zaman e, Batılı iktisadi yapının karşısında İslamcı bir takım reaksiyonlar görüyorum. Bunları gösterenler arasında isim olarak saymamız gerekirse mevduyi görüyoruz. Mevduyi mesela Faiz iz bir kitaba İslam'da daha teyit kutulu görüyoruz. Bunlar sosyolog mesela teyit kutulu sosyolog aslında. Ee, yine İranlı Muhammed Barki esadır görüyoruz. Bunların bir takım e, kendilerine göre geliştirdikleri anlayışları var. Fakat bu anlayışların e, çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bunların çünkü sahip olduğu açmazlar var, handikaplar var. Bu handikaplardan dolayı. Ne de, nedir bunlar? Şimdi bu teoriler aslında bir uygulama testine tabi olamamıştır. Yani bir ekonomik sistem ortaya koyuyorsanız, en ufak bir araç sahibi ortaya koyuyorsanız, bunun bir toplumda siyasal ve sosyal yapıda iktisadi yapıda nasıl başarılı olacağını ölçümeniz gerekiyor Yani siz benim gibi icat yapacaksınız ama laboratuvarınız yok. Ne kadar süper zeka olsanız da onu test edecek bir laboratuvarınız yoksa onun başarıya ulaşması aslında daha başlangıçtan ee, e, başarıya ulaşması imkansız. Olacak bir şey Uygulama testine bu teoriler aslında e, sahip olamamıştır. Bazı ülkelerde mesela İran ve Pakistan gibi uygulamalar da e, başarılı ve beklenen ölçüde olamamıştır. Aynı sebepten ötürü özellikle Pakistan çok iyi niyetli bir takım girişimler, iyi niyetli çalışmalar, özellikle yeni bağımsızlığa kavuşma e, duygusundan sonra İslamın kendisine mahsus bir ekonomik yapısının da ortaya olduğunu ortaya koymaya çalışan çalışmalar, maalesef gerekli şartlar yeterince o için başarıya fazla ulaştığını söyleyemeyiz. Diğer bir sebep arkadaşlar, diğer bir açma, faiz yasası ile modern ekonomik yaklaşımların uyuşmazlığı sorunu Yani bir tarafta diyorsunuz ki faiz yasasıdır. Ama öbür tarafta tamamen dünya ekonomik sisteminin faizlerle kurdur. Bu kadar büyük bir faiz sistemi içerisinde sizin kendi başınıza faiz bir sistemi kurabilmeniz ve onu işletebilmeniz hayli zor. Yani çok dalgalı bir denizdeseniz bütün şartlar sizin alınınızda ama siz kendinize göre, ee, diyelim ki daha tam geliştiremediğimiz ee, Şabī yapı olarak diyorum tabii İslam mükemmel ama yapı olarak tam geliştiremediğiniz bir sistem uygulamaya çalışıyorsunuz. Ardında da tam olarak bir güçlü bir devlet erke olmadan, bu tabii ki zor ama zor olduğu için de bırakılmayacak bir hedef. Mutlaka bugün olmasa da bir başka gün, bugünkü Müslümanlar olmasa da bir başka Müslümanlar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 ee, en büyük test edildiği bir biz nerede buluyoruz, İslam bankacılığı ve finansında görüyoruz. Şu anda İslam vergi sistemini uygulamanız mümkün değil. İşte İslam'ın zekatı var, zekat gibi önemli, çok önemli bir kurum var. Bu kuruma İslam'ın ön gördüğü manada, yani devletin erkiyle desteklenen ve devletin erkiyle toplanan, dağıtılan bir sistem olarak uygulamanız mümkün değil. Ee, yine diğer iktisadi müesseselerle aynı şekilde. Fakat de olsa bunun Müslümanların pratik edebildiği, uygulamaya sokabildiği hemen hemen tek diyebileceğimiz, hatta belki iki, işte bir bankacılık var, yani finans, Türkiye'deki özel finans kurumları diye ortaya çıkmıştı eskiden, şimdi katılım bankacılığı oldu. Bir de işte ee, tekafür uygulamaları var. Türkiye'de de kısmen e, başlıyor. Dünyada da bazı ülkelerde var. İslami sportacılık ya da yardımlaşma sportacı gibi birtakım pratikler mümkün hale geliyor. Onun dışında İslam'ın bir iktidat mücahı olarak e, topyekun uygulanabildiği, pratik e, edilebildiği, test edilebildiği bir alana görmenin esasında çok mümkün, maalesef olmamış. İşte bu test etme imkanı olmadığı için de e, gelişememesi ee, maalesef söz konusu olamıyor. Hızlı bir şekilde gelişeniyor daha doğrusu. Mutlaka gelişme var. Önce, önceki zamanlara göre bunlar 40-50 sene öncesine göre. Çok çok iyi noktadayız. Eskiden İslâm ve İstisap kelimelerini bir araya getirmeniz günün karşılar karşılanırken bugün şu anda dünyada İslam ve İstisap en çok üzerine sempozyum yapılan, en çok üzerine bilimsel araştırma yapılan, hatta Türkiye'de de Tam İktisadı ve Finansı gibi üniversitelerde ana bilim dallarının, bölümlerinin yüksek lisans ve doktora kurulanlarının açıldığı çok önemli bir e, ve talebin de çok yüksek olduğu bir alan haline gelmiştir. E, bununla ilgili antikarantez e, çöreyim arkadaşlar, Şu anda Türkiye'de 3 ayrı üniversitede, ikisi devlet, birisi özel vakıf üniversitesinde İslam İktisadi ve Finansı mahiyet olarak dediğim hepsinin ad alıyor olabilir. Mahiyet olarak biz üniversitede e bölüm var. İkisel İslam Doktora programı uygulayan e İktisat ve İlaç Fakültelerinin işbirliğiyle, bu Türkiye için Türk e Türkiye'deki Müslümanların e İslam İktisadiğini araştırmak üzerine uygulamak isteyen insanlar için aslında bulunmaz bir birime. Çevrenizde buna ilgi duyan veya sizin e, ileride ilgi duymanız halinde bunları da söyleyelim arkadaşlar. Bir tanesi sizin bulunduğunuz üniversite İstanbul Üniversitesi'nde, ikincisi Sakarya Üniversitesi'nde, üçüncüsü de e, Sebahattin Zahin Bakır Üniversitesi'nde arkadaşlar. Bunların da e, haberimiz belki olmuştur. Evet, şimdi bu kısmını da e, tamamlayalım. İnşallah e, birazdan dersimize son önce İslam bankacıları ve finansı ilk olarak nasıl ortaya çıkıyor. Kar ve zarar ortaklığına dayalı olarak e, ilk banka ve finansmandeni denemesi önce Mısır, sonra da Türkiye'de tecrübe edildi arkadaşlar. 1961 yıllarda. Yani bir takım Müslüman duyarlı olan e, tüccarlar. Karasını ortaya koydular, İslami bir banka sistemi, İslami bir finans sistemi ortaya koydular ve sisteme göre e, toplanan kararlar insanlara ortaklık sermayesi olarak verecek, e, o şekilde işletilecek, Oradan elde gelince, gelince sermaye kadar dağıtılacak. Bu uygulama maalesef bir takım hem iktisadi hem ahlaki, hem de hukuk düzenindeki e, özellikle de Özellikle tüccarın e, ya da sanayicinin ticari ahlakındaki zaaflar sebebiyle maalesef arkadaşlar hem dünyada hem de Türkiye'de çok fazla başarıya ulaşamadı. Çünkü bu şekilde sermaye verildiği zaman bir tüccar ya da sanayici hepsini tenzi ederiz tabii. ama bir kısmı önemli bir kısmı bunu Türkiye kullandı. gerçek kar ettiği halde az kar etti gösterdi. ya da gerçek ticareti zarar etmiş gibi göstererek zarar etmiş gibi göstererek bunu suistimal ettik ülkeye kullandı. Orayı, bu sistem bırakıldı onun yerine. Bırakıldı demeyin de çok az Çok indirilendi. Çok az bir miktarda sınırlandı. Bunun yerine ne gelmişti? Bunun yerine daha çok e, riskli, daha az bir riskli e, Riski minimize eden, e, insanların iktidari ihtiyacına, finans ihtiyacını karşılayan ama zaman ön gördüğü, idare olarak ön gördüğü bir sistem olmayan, yani ortaklık sistemine, müdahere sistemine dayanan bir başka sistem, başka bir ürüne dayalı bir sistem gelişti. Bunu da birçok arkadaşımız belki biliyordur arkadaşlar. Bu da nedir? E, murabaha sistemi, murabaha nedenye dayalı. Bu İngatırım Bankalarında da, dünyadaki e, İslam Bank uygulamalarında da ya ya da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 Ee, önemli bir konu, bu e, bir 10 dakika var ama 10 dakika sığmayacak kadar önemli bir konu ama yine de bir e, meraklarınızı şimdiden uyandıralım diye kısmen temas edelim arkadaşlar. Bu katılım ya da İslam'ın finans sistemi nasıl bir sistem? Şu anki halinden bahsediyorum, kuruluş halinde az önce söylediğimiz gibi yani ortaklığa dayalı bir sistem şu anki halinde ise Biraz şöyle bir sistem var, ee, bunu e, uzun yıllar bu sistem içerisinde yer alan katılan bankaların birinde de bir ki çalıştığım için rahatlıkla, e, içeriden biri olarak hissettiğim için rahatlıkla anlatıp söyleyebilirim arkadaşlar size. Bir defa buralara insanlar parasını iki şekilde yatırıyor. Normal vatandaşlar birinde yani. şekilde yatırıyor. Sazcık e, buraya paracımı yatırırken herhangi bir kar beklentisi olmadan, herhangi bir zarar riskine de girmeden paramı istediğim zaman çekebilirim, istediğim zaman e, alabilirim, istediğim zaman havale yapabilirim. E, çekim senedim geldiği zaman onlar rahatlıkla ödensin, ondan sonra fatura rahatlıkla ödensin diye açtığı sakın hesaplar var. Yani vadetsiz hesaplar ki bu. Katılan bankacılığında ki hangi işe tekabül ediyor? Katılan bankacılığında ki caddi hesaplara tekbül ediyor. Cari hesaplar böyle. İkinci bir hesap türü yani fon toplama yöntemliyoruz diyoruz biz bunlara. İkincisi ise ikincisi ise kazılma hesapları yani vadeli hesap diye bilmiyor bunlar. Kazılma hesaplarında da arkadaşlar parasını yeteren insanlar aslında. O kurumla yani Katılım Bankası'yla bir sözleşme yapıyorlar. Bu sözleşmenin adı Sıkıhtaki Mudarebe Ortaklığı yani e, Sermaye Ortaklığı. Enet yani, Sermaye Ortaklığı'nda bir taraf Rabdunmazdır yani sermaye sahiptir ve öbür tarafta Sıkıhtaki adı ve sözü diyorum Mudariptir. İşleten, parayı kullanan, parayı değerlendiren, ticaretten, parayı nemalandıran kişidir. Ee, bu şekilde paralar toplanıyor, cari hesaplarda olsun ya da katılma hesaplarında olsun. Toplanan parayı artı bir de şirketin kendi ana sermayedarlarının yani patronlarının ortaya koyduğu paralar var. Onlar da var tabii ki bu paraların hepsini katılım bankacılığında çalışan personel bunu değerlendiriyor. Nerede değerlendiriyor? Meşru yerlerde değerlendirmek zorunda. Neden? Neden? Çünkü bir insan bir ortak birisiyle ortak olduğu zaman, onun nasıl e, hareket ettiğinden de sorunlu aslında. Yani eğer siz birisine e, ortak olması için para para veriyorsanız, ona diyelim ki İslam'ın haram kabul ettiği bir isim, piski yapıyorsa, sizin ona karşı çıkmanız lazım. Müslüman duyarlığına sahip Yani İslami ülkelerden ben istiyorum, ona uyacağım diyorsanız, e, bunun hesap olduğunu bilmek ve onu uygulamak gerekiyor. İşte bundan dolayı katılım bankacılığında toplanan paralar da e, kâr getirecek işlerde kullanılırken bir defa İslami fiyatlara riayet edilerek kullanılmak zorunda. İşte İslami prensiplere riayet edilmesi için de önünüzde bir takım alternatifler var kullanabilmek için o parayı değerlendireb, o parayı artırabilmek için bir takım alternatifler var. O alternatifler neyin alternatifi, faiz ve para vermenin alternatifi. Çünkü faizle kredi vermek, borç para vermek İslam'ın yasakladığı bir şey. Ama toplanan bir, para alan, bir paranın, paranın ne malandırılması, nemalandırılması, artırılması gerekiyor ki parasını yatıran adil hesabı sahiplerine bir takım karına dağıtabilsin. Kar dağıtmadığınız zaman insanlar bir kısmına yani maalesef toplumunca bu da yaygınlaşmıştır, Yani nerede bir Kâr varsa insanlar oraya kayıyor, nerede kar yoksa oradan kaçıyor yani. Hatta bazı insanlar vardır ki yani, noktasına, zembirine kadar dikkat ediyor işte falanca banka ya da işte şu kadar kuruş daha senden daha az vermiş, senden daha fazla vermiş bir, bir takım anlayışlarda var. Ya, bu tabi insanın e, doğasında olan bir şey aslında yani insan nerede mefaat çok da daha çok oraya gidermiş o sınırlarda. Kaldığı sürece buna yadırganmaz, kınanmaz da olur ama meşgul sırrlar içerisinde kalması şartıyla. Evet. Şimdi burada toplanan tarada arkadaşlar ya murabaha yöntemiyle değerlendirilir. Murabaha demek bir malı e, uzulamasını söylüyorum. Klasiğini daha sonra da detaylı yapacağız. yapacağım. Bir malı finans kurumunun katılım bankasının peşin olarak satın alıp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 kurumun size vadeli satmak suretiyle bu ihtiyacı karşılamış olur. Eğer, eğer arkadaşlar, ee, muralla yoluyla mal alması söz konusu değilse, benim böyle bir şeye ihtiyacım yok, benim bimalı kiralamaya ihtiyacım var diye düşünüyorsa bir insan, o zaman onun için alternatif olan yöntem nedir, onun için alternatif olan yöntem kiralamadır tabii ki satın almak istemiyorsa ya da satın almak onun için takım hem vergisel hem başka şekilde almak ediyorsa onun önündeki seçenek kiralamadır. Ona fıkıhta icar ediyoruz. Ee, İngilizce olarak ömkü modern sat sisteminin içerisinde de bunun adı leasing belki duymuşsunuz olarak, arkadaşlar birçoğunuz leasing diyoruz. Fakat bu leasing klasik fıkıhtaki normal icar eden bir takım Takdir hükümleri sahip. Bundan dolayı günüm, e, günümüzde yazılan fıkıh kitaplarında ya da fıkhi değerlendirmeler kitaplarında buna özel bir ad verilmiş arkadaşlar. Arapçasını söyleyin sonra Türkçe çevireceğim. Emir el mintehiyatu bitmniik. Yani sonu mülkiyetin devriyle sonuçlanan kiralama. Yani visiting yapan bir kişiyi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 Bağışlanmaz da yani e, malın gerçek değeriyle e, mükayese ettiğiniz zaman sembolik bir değeri e, karşılığında ona tebrik eder, ona satar. E, neden durağın hafı yapılmıyor da lezzink yapılıyor? Aslında birbirine çok benziyor da diyebilirsiniz. Bunun bir takım var arkadaşlar. Bazı mallarda devletin lezzink'i teşvik etmesi, lezzink'te alınan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 Toplanan paralarla cari ya da tıbbi toplanan paralarla işte müşarete yapılabilir. ihtiyacı olan bir tüccara, kar zarar ortaklı projeler yapılabilir. Müdarebe yapılabilir. Onlara sermaye verip bunları işletmesi, bunlar işlettikten sonra kar edilirse bu karın paylaşılması söz konusu olabilir. Bunun dışında akreditif işlemleri yapılabilir. Evet. Vesaire vesaire. Birçok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 hem de orada çalışmayan insanların toplum olarak, olarak Müslümanların o sistemin varsa ayrıcalar onların giderimdesi yönünde kattığı olumlu tepkilerle bulunmaları, e, olumlu olduğu yönlerde yine desteklenmesi için gerektiği çok az açık bir e, konu arkadaşlar. Bunun detayı ileriki derslerimizde faydasız bankacılar e, şeklinde.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 Ve bunu söyleyenler maalesef bir bakıyorsunuz diyorlar arkadaşlar yani ikisi de aynıysa o zaman ne faizi tercih ederiz. Halbuki yani faizin, apaçık, faizin haram olduğu kesin öteki hani en azından tereddütlü görülüyoruz adalim o bir tereddüt, o bir şüphe. Bir yerde kesin ha ha haram olduğunu bildiğin bir şey var birisinde de, birisinden de şüphe oluyorsunuz. Hangisine gidiyor insan?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 ee, konu geldiği zaman çok daha geniş işlem bazında rahat rahat mücadele edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, Bu iki dersimiz biraz teorik bir dersti. Ee, bazı yönler açısından e, bilmiyorum sıkıcı geldi mi? İnşallah anlaşılmıştır. Anlaşılması yönünde e, gayret etmeye çalıştık. E, Burada dersi sonlandıralım arkadaşlar, soracağınız şey yoksa, hepinizin teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah yarın bu haftanın dersinde tekrar birlikte olmak dileğiyle, temennisiyle, Allah'a emanet olun diyoruz. Hayırlı anşallah arkadaşlar.